Yani eğer e, bu durum kendisine mutlaka rahatsızlık verdiği için böyle bir şey teşebbüs ediyordur. Eğer e, doktor da yapılacak bir operasyonun kendisi için faydalı olacağını söylüyorsa, böyle bir zam varsa, böyle bir zam oluşmuşsa, galibi zan oluşmuşsa bu durumda böyle bir ameliyata girişebilir. Şu anda, şu anda bir problem yok diyor ama obestenin evet. e, <gülüyor> ilerleyen dönemlerde onarılamaz tehlikelerinin Doğrudur. olduğu açıkça. Ee, bu takdirde dediğiniz gibi sağlığını evet. kontrol altında tutabilmesi için caiz görülebilir. Yapılabilir. Zaten bizatihi kendisi bile obozitini yani yaşam kalitesinden azından düşürüyor. Hı hı. Uyurken rahat uyuyamıyor insan vesaire diğer hareketlerini normal yapamıyor. En azından psikolojik bir rahatsızlık veriyor. Evet, böyle hocam. bir rahatsızlık vermiş olması bile böyle bir ameliyat yapabilmesini caiz kılar inşallah. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz.